Seni uğurlarken yüzler ne güzel yaşadı, ne güzel öldü dedim. Ben üçler mezara Bana geldin, aşk bir mevlana hacı ve isadelere komşu oldudum. Ben üçler mezara Bana geldin, sevdiğine kavuştum. Konyalı kardeşlerim, benim vasıyetim. Kulağınızda gece gündüz 24 saat çınlayacak. Allah'ın Resulü size ne getirdiyse onu tutunuz. Neden de sizi nehyettiyse ondan uzak olunuz. Allah'tan da korkunuz. Aziz misafirler tanıtım filmini hazırlayanlara teşekkür ederiz. Yahya Kemal Beyatlı geçmiş zamanın büyüklerini anlatırken diyor ki, Hezar gıpta o devri kadim efendisine, Ne kendi kimseye benzer, Ne kimse kendisine. O geçmiş zamanın, Kadim devrin efendisine, Yüz binlerce kere gıpta edilir ki, O efendiler öyle büyüklerdir ki, ne kendileri bir kimseye benzerler, ne de kimse kendilerine benzer. Tahir Büyükkörükçü hocamız, Konya'nın bu modern çağından böylece geçmiş, gönüllerde böylece yer etmiş bir ulu zat. O, hocaların arasından bir çıkar, pir çıkar sözünü hakkıyla ifa etmiş, aynı zamanda bir hoca, Aynı zamanda bir alim, bir arif, aynı zamanda halkın ve hakkın sevgilisi bir zat idi. Değerli konuklar, protokol konuşmalarına geçeceğiz. İlk olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek hitap edecekler. Buyurun Sayın Başkanım. Efendim şairin dediği gibi tabii yapılamaz güzelin vasfı. Ağaçlar kalem olsa Mevlana Kültür Merkezimiz müstesna günlerinden birisini daha yaşıyor. Çok anlamlı Konya'mız için çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Bu programa Katkı yapan bütün hocalarımıza ve büyük bir coşkuyla programda yer alan Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şerefül mekan bilmekin demiş büyüklerimiz. Tabii Konya enbiyalar şehri evliyalar şehri bunu da bize muhterem hocamız öğretti. Hazreti Mevlana'dan Sadreddin Konevi Hazretleri'nden günümüze Konya'da birçok büyü, büyüğümüz, Konya'da insanlık alemine ışık saçan birçok önemli zat yaşamış ve irşat görevlerini yerine getirmişler. Hocamız da son 100 yıla adeta damgasını vurdu gönüllerin kalplerin eğitiminde Konya'mızda müstesna hizmetlere imza atmış oldu. Hocamız rahmet rahmana kavuştu. Ama nasihatleri, hizmetleri, eserleri yaşamaya devam ediyor. Boşluğu kolay elbette doldurulamaz. Çünkü o bir istinatgahtı adeta. Üzüntülü zamanlarımızda, üzüntülü dönemlerde Allah var, keder yok diyerek bizleri teselli ediyordu. Yine kötülüklerden konuşulduğunda, zulmedenlerden bahsedildiğinde bizim Allah'ımız var diyerek Aynı zamanda bir hatırlatmada bulunuyordu, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini bizlere öğretiyordu. Ölmeden evvel güzel günler göreceğiz inşallah diyerek güzel günlerin müjdesini hep verip hepimizi zinde, ayakta ve hizmette tutmaya gayret gösteriyordu. Hocamızla ilgili muhterem Abdurrahman Büyükkörükçü hocamız izin verirse böyle küçük bir hatıramı nakletmek isterim. Konya dışından gelen bir önemli ziyaretçi grubu Konya'da bir ticarethaneye gitmişler. Ticarethanenin sahibinin ismi Tahir. Sonra sanayi odamıza gitmişler. O dönemin meclis başkanının ismi Tahir. Organize Sanayi ve Sanayi Odası Başkanının ismi oraya gitmişler Tahir. Belediyeye geldiler. Tabi hocamızı da tanıyorlar. Bizim ismimiz de Tahir. Yahud dediler Konya'da herkes mi Tahir? Ben de hamdolsun inşallah dedim. Konya'mızda çok büyük hizmetleri izleri oldu hocamızın. İnşallah kendisine layık evlatlar, layık insanlar olmaya gayret göstereceğiz. İfade ettiğim gibi hizmetleri, nasihatleri eserleri yaşamaya devam ediyor hocamızın. Tabi hocamızın en büyük eseri, en önemli eseri arkasında bıraktığı manevi miras ve aynı zamanda kıymetli evlatları Abdurrahman Büyükkörükçü hocamız. Cenab-ı Hak Abdurrahman Büyükkörükçü hocamızın bu hizmetleri kaldığı yerden devam ettiren hocamızın hizmetlerinin artarak devamını sağlasın. Cenab-ı Hak kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Kıymetli hocamız Tahir Büyükkörükçü Hocamızı bir defa daha bugün de rahmetle, minnetle, sevgiyle anıyoruz. Cenab-ı Hak büyüklerin şefaatinden bizleri mahrum etmesin diyoruz. Gecenizin hayırlı olmasını, mübarek olmasını diliyorum. Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu geceyi teşrif eden bütün misafirlerimiz adına teşekkür ederim. Aziz misafirler, Konya İl Müftüsü Sayın Şükrü Özbuğday Hocamız hitap edecekler. Buyurun Sayın Müftü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'd. Değerli milletvekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli irşat Hizmetleri Daire Başkanı, Konya'mızın çok değerli yöneticileri ve merhum Tahir hocamızın sevenleri muhterem kardeşlerim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konya'mızın eski müftü ve vaizlerinden, manevi önderlerinden Sultanul Vaizi'nin Hacı Tahir Büyük Körükçü Hocamızın vefatının birinci yıl dönümü münasebetiyle onu bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Onu anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyor saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hocamızı anma programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek Bey ve çalışma arkadaşlarına, müftülüklerimizdeki mesai arkadaşlarımıza, ülkemizin çeşitli yerlerinden teşrif eden değerli harilerimize, tasavvuf musikisi kurumuza, açtığımız hatim kampanyasında yüzlerce hatimler okuyan kıymetli kardeşlerimize uzaktan yakından programımıza teşrif eden sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim yarım asırdan fazla kürsülerde ve salonlarda konuşan ve konuşmalarını binlerce kişinin takip ettiği Merhum hocamızın şöhreti Türkiye'yi de aşarak Avrupa'ya başta Mekke Medine olmak üzere İslam ülkelerine ulaşmıştır. Ben de Konya'da doğmuş büyümüş biri olarak merhum hocamızı çocukluğumdan itibaren vefatına kadar izleme ve dinleme fırsatı buldum. Onun konuşmalarını binlerce kişi dinliyordu. Vefatında sizler de şahit olduğunuz gibi cenazesine yüz binler katılmıştı. Bu da onun insanlar üzerinde çok etkili olduğunun ispatıdır. Bana göre Tahir hocamızın dinleyenler ve cemaat üzerinde etkili olmasının sebeplerini Şöyle sıralayabiliriz Her şeyden önce merhum hocamız ilmiyle amil bir insandı Nezih bir aile hayatı İslami bir yaşantısı vardı Yaşantısında inandığı değerlerden ve dini prensiplerden taviz vermemiştir Onun tesirli oluşunun temelindeki gerçeklerden birisi budur Ayrıca merhum hocamız konuşmasının her bölümünde heyecanlı idi. Konuşmasının sonuna kadar heyecanı hiç eksilmezdi. Kürsüde adeta bir aslan gibi küf, bir aslan gibi kükrerdi. Bu heyecan cemaatinin dikkatini hiç kaybetmiyordu. Merhum Tahir hocamız konuşmalarında Meşhur şairlerin coşkulu ve heyecanlı şiirlerini kullanırdı. Bunların başında Hz. Mevlana, Muhammed İkbal, Mehmet Akif Ersoy ve Necip Bazıl Kısa yürek gelmektedir. Kullandığı mısralar konuşmasını etkili hale getiriyordu. Yine merhum hocamız konuşmalarını mutasavvıfların halleri ve sözleriyle süslerdi meşhur mutasavvıflardan İbrahim Etem, Bayezid-i Bestami Hazreti Mevlana Şeyh Sadreddin Konevi Muhuddin Arabi Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Ladikli Ahmet Efendi vesaireden sık sık bahsederdi dolayısıyla hocamızın konuşmalarında İlim ve irfan bütünlüğü vardı. Tahir Büyükkörükçü hocamız konuşmalarında güncel konulara yer verir, merak ettiği konuları, toplumun merak ettiği konuları işlerdi. Bu da halkın konuşmalarını ilgiyle takip etmesini sağlamıştır. Tahir hocamız bazılarında ayet ve hadislerin metinlerini ezbere okurdu bu hususta konuşmasını daha tesirli kılıyor idi değerli misafirler ben buradan akademisyenlere şunu teklif ediyorum Tahir hocamızın bu kadar etkili olması geniş olarak araştırmaya değer bir konudur bunun için bu konuda yüksek lisans ve doktora Çalışmaları yaptırılması ve çıkan sonuçların günümüz vaiz ve vaiz adaylarıyla paylaşılması faydalı olacaktır. Ayrıca bu ve benzeri programlar düzenleyerek onu genç nesle tanıtmalı, ondaki dava azmini ve sebatını gelecek kuşaklara öğretmeliyiz. Ben konuşmama son verirken bu programın merhum hocamızın tanınmasına, onun davasındaki azim ve sebatın anlaşılmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Bir defa daha muhterem hocamızı rahmetle anıyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konya İl Müftüsü Sayın Şükrü Özbuğday Hocamıza teşekkür ederim. Değerli konuklar, Sayın Valimiz Aydın Nezih Doğan programı teşrif ettiler. Hoş geldiniz efendim. Aziz misafirler, program için ulaşan telgraf metinlerini müsaadenizle arz ediyorum. Konya'mızın yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden, İlim ve Hizmet Adamı merhum Tahir Büyükgörükçü Hoca Efendi'yi rahmetle anıyorum. Onun anısına düzenlenen anma programına davetiniz için teşekkür ediyor. Sizleri, değerli katılımcıları ve tüm konukları sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yüzyıllar boyunca Anadolu'nun siyaset, kültür ve ticaret hayatının önemli bir merkezi olan Konya'mızın aynı zamanda bir ilim merkezi olduğu açıktır. Bir medeniyetin gelişiminde bu ayaklardan herhangi birinin eksik kalması düşünülemez. Selçuklu medeniyetinin başkenti Konya, bünyesinde bu farklı özellikleri barındırmıştır ve yüzyıllar boyunca bir ilim merkezi olmuştur. Konya'mızın bir ilim merkezi olmasında din adamlarımızın rolü büyüktür. Şehrimizin manevi önderlerinden ilim adamı, merhum Tahir Büyükkörükçü hocamızı anma programı ile ilgili davetinizi aldım. Bakanlar Kurulu ve sonrasındaki diğer toplantılar nedeniyle anma programına katılamayacak olduğum için üzgünüm. Tahir Büyükkörükçü hocamızı rahmetle anıyor, saygıdeğer katılımcılara... Selamlarımı sunuyorum. Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu. <gülüyor> Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer. <gülüyor> Konya Milletvekili Doktor Mustafa Baloğlu. Konya Milletvekili Mustafa Akış. Kamp Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk. Konya'mızın manevi önderlerinden merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'yi anla programına dair nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Bu vesileyle ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli alimlerden merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'yi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez. Kütahya İl Müftüsü Mustafa Üskülüplü Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yunus Emre Kara Osmanoğlu Bütün telgraf sahiplerine merhum Tahir Büyükkörükçü hocamızın sevgisiyle bu salonu teşrif eden siz değerli konuklarımız adına teşekkür ederim. Aziz misafirler Aziz misafirler Diyanet İşleri Başkanlığı, İrşad İşleri Daire Başkanı, Doktor Dursun Aygün hitap edecekler. Lütfen buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Saygıdeğer valim, çok değerli vekillerimiz, çok muhterem Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli yöneticiler, çok muhterem Konyalılar, Hanımefendiler, beyefendiler, bu güzel anman merasiminde hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum efendim. Sözlerimin başında Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızın hepinize selam, sevgi ve saygılarını iletiyorum. Bu programa aslında çok katılmak istedikleri halde daha önce planlanmış programları nedeniyle katılamadıkları için ayrıca üzüntülerini belirtmemizi de talep ettiler. Çok değerli muhterem Konyalılar, muhterem Hazırun, bugün gerçekten Konya'mızın aslında bütün memleketimizin yetiştirmiş olduğu çok büyük bir din alimini, vaizlerin sultanını, çok büyük bir hoca efendiyi, herkesin gönüllerinde taht kurmuş büyük bir insanı anmak üzere bir aradayız. İşte bu muhteşem salonda, çok büyük bir kalabalıkla, büyük bir coşkuyla bir hoca efendinin, ülkemizin bir hoca efendisinin anılması gerçekten başkanlığımız adına da son derece gurur verici bir hadisedir. Böylesine güzel bir programı tertip eden bütün yetkililere huzurunuzda canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu Konya'nın Hoca Efendisi'ne saygısını, bağlılığını, ona olan muhabbetini ortaya koyuyor. İnanıyorum ki bu bütün Türkiye'mize de örnek olacak bir davranıştır. Evet, Tahir Büyükkörükçü hocalarımız kolay kolay yetişmiyor. Onun için onları, büyük üstadlarımızı, söz üstadı olan bu hocalarımızı büyük küçük herkesin çok iyi tanıması gerekiyor. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hasbel kader irşat görevini yürütmekle mükellef olan vaizlerimizin hocamızı çok iyi tanıması gerekiyor. Programın başında okunan ayeti kerimelerde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, aslında vaaz ve irşadın nasıl olması gerektiğini bizlere öğretiyor idi. Ve buyuruyor ki Rabbimiz... Ud'u ila sabi'l rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Sadakallahu azim Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözlerle, mev'izayı hasene ile davet et diyor. Evet bu bir tanımdır ama... Bu nasıl olacaktır? Hikmet ne demektir? Güzel söz ne demektir? Bu söz dini mübini İslam insanlara en güzel bir şekilde nasıl anlatılacaktır? İşte bunun bir örneğe ihtiyacı var idi. Elbette başta en büyük örnek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz idi. Ama işte onu bugünümüzde, İnsanlara anlatacak olan, dini mübini en güzel bir şekilde öğretecek olan ve yeni yetişen, yetişmekte olan vaizlere de sözün nasıl yüceltileceğini gösterecek olan bir örnek rehber insana, vaize ihtiyaç vardı. İşte hocamız bu ayeti kerimede ifade edilen hikmetin, Mevza-i Hasene'nin söze, vaza nasıl yansıtılacağını, nasıl gösterileceğini en güzel bir şekilde ortaya koymuş ve hepimize örnek olmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Biz hocamızın işte bu yönünü ön plana çıkarmak ve özellikle genç vaizlerimize yeni yetişmekte olan bu dini mübini İslam'ı, bu millete anlatmakla görevli olan vaizlerimize hocamızı tanıtmak istedik. Geçenlerde Aralık ayında Diyanet İşleri Başkanlığımız bir vaaz ve vaizlik sempozyumu tertip etti. Biz bu sempozyumda 3 gün 2 gün devam eden çok yoğun katılımla gerçekleştirilen bu sempozyumun özel bir konusunu başlığını Tahir Hoca Efendimiz'e ayırdık. Orada işte çok değerli hocamız Abdurrahman hocamız da çok güzel bir tebliğ ile ve müzakeresini de çok değerli il müftümüz yapmak suretiyle Tahir hocamızı işte biz vaizlerimize aslında o yayınlanacak eseri okuyacak olan herkese bu yönüyle vaizlik yönüyle hocamızı Anlatmak gibi elhamdülillah güzel bir görevi yerine getirmiş olduk. İnanıyorum ki hocamızın işte orada sunulan tebliğler yapılan müzakerelerle daha iyi genç vaizlerimiz tarafından öğrenilmesi sağlanacak. Ve onlar da inşallah kendilerine bu söz sanatını en güzel bir şekilde icra eden sözüyle sohbetiyle, haliyle, kaliyle, ilmiyle, irfanıyla hepimize örnek olan Hoca Efendimiz'i daha iyi tanıyacaklar, daha iyi öğrenecekler ve vaaz ve hitabet konusunda kendilerine çok önemli, çok güzel bir örnek edineceklerdir. İşte bu vesileyle bu toplantının hayırlara Güzelliklere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu programı bu Ali Cenab vefakarlık örneği olarak tertip edilen bu programdan dolayı bütün yetkilileri bir kez daha tebrik ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Hocamızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Allah hepimizi onun sevgisinde daim eylesin. İnşallah şefaatine de eriştirsin efendim. Allah hepinizden razı olsun. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Dursun Aygün hocamıza teşekkür ederim. Aziz misafirler... Merhum Tahir Büyükörükçü hocamız ile aynı gelenekten, aynı sıralardan yetişmiş çok kıymetli hafızlar var aramızda. Onlar hocamız gibi din eğitimini, hafızlık eğitimini tamamlamış, güzel ve makbul sesler. Hafız Ahmet Çalışır, Hafız Mehmet Emin Karataş başta olmak üzere Konya'nın kıymetli sesleri şimdi sizlere, hocamızın da sevdiği ilahileri ve kasideleri takdim edecekler. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Lütfen buyurunuz efendim. But that Mesafirler, çok kıymetli hafızlara teşekkür ediyoruz. Biraz sonra tekrar kendileriyle birlikte olacağız. Efendim şimdi ülkemizin son zamandaki önemli karilerinden, önemli seslerinden İsak Danış hocamız bir Kur'an-ı Kerim tilavet edecekler. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın İsak Danış hocamızı davet ediyorum. Lütfen buyurun efendim. Bu akşam bu heyette ilahileri, kasideleri seslendiren çok kıymetli hafızlar, merhum Tahir Büyükörükçü hocamızın sözüyle, sohbetiyle, Büyümüş onun yolunu, düşüncesini ve fikrini devam ettiren kıymetli sesler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Onlar hem Konya'mıza hem dini musikimize hem de Kur'an-ı Kerim'e sesleriyle hizmet etmektedirler. safiller Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın İsak Danış hocamızı davet ediyorum. Lütfen buyurun efendim.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 لم يرى الذين كفروا جعلنا في <تصفيق> كل نفس Bismillah. <تصفيق> ماتك تكئين على فرش بطار No, Hocamıza çok teşekkür ederim. Aziz misafirler, sözü Kur'an, sohbeti Kur'an, yürüyüşü Kur'an, yaşayışı Kur'an, merhum Tahir Büyük Körükçü hocamızı anmaya devam ediyoruz. Yine onun izinde yetişmiş Konya'mızın kıymetli hafızları, ilahiler ve kasideler okuyacaklar. Oh, <laughs> Ashaq sana sanaq al Shifa Misafirler, Hafız Süleyman Özen ile Hafız Mehmet arabacı merhum hocamızın çok severek zaman zaman vaazlarında da okuduğu Mehmet Esat Erbili Hazretlerinin bir gazelini seslendirdiler. Efendim şimdi Hafız Alitel hocamız Kur'an-ı Kerim tilavet edecekler. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın hocamızı davet ediyorum. Lütfen buyurun hocam. Ağız bin Allah وَضَرِبَ لَهُم مَثَلًا حَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ تلظ به المال والبنون زينة الحياة خير عند ربك ثواء وَيَوْمَا سَيِّرُوا الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرُنَاهُمْ, وحشرناهم Flem nı gadir minhum ahdâ. Ve yuğmen ve hâşâna hımm falâm uğadir لقد <تصفيق> لئتم Akhşa o وَلَنَأْخِرَنَّ خَيْرًا لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَنَسْأُمْ فَيُضِيْقَ Ali Alitel hocamıza çok teşekkür ederim. Aziz misafirler, yine merhum Tahir Büyükkörükçü hocamızın sevdiği ilahilerle, kasidelerle devam ediyoruz. Mesafirler, bu bölümdeki kasideyi Hafız Habip Alparslan Tabak okudu. İlahileri ve kasideleri seslendiren heyete çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsimlerini saymadığım kıymetli sesler Ahmet Uncu, Mehmet Öztorun, Hüseyin Alp Özel, Enver Özel, Murat Erdoğan, Ali Kalaycı ve Ahmet Safa Mızraa teşekkür ediyorum. Efendim şimdi hocamızın uzun yıllar vazu nasihatleriyle Konya'mızı hatta tüm dünyayı aydınlattığı Kapu Camii İmam Hatibi ve aynı zamanda Konya'da Kur'an kıraati eğitiminin, tilavet eğitiminin önemli hocalarından Ünver Güngör hocamız bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapacaklar. Buyurun Sayın Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فَإِنَّ سَنَتِي فَلَهُ خَيْرٌ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ فِي النَّارِ هل إِلَّا مَا كنتم تَعْمَلُونَ in İlâzî harremâ ve me أصلونا <تصفيق> يوم sul nefsin şeye, yemele temlik الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz misafirler, Kapı Camii İmam Hatipi Sayın Ünver Güngör hocamıza teşekkür ederim. Efendim şimdi muhterem Tahir Büyükkörükçü hocamızın mana bahçesinde yetişmiş, Kendisi de yine aynı yolda bir ulu çınar. Merkez vaizi Abdurrahman Büyükkörükçü hocamız hem programın kapanışını yapacaklar hem de sizlerden ve hocamız için ulaşan efendim Hatbi Şerifleri ve Yasin-i Şerifleri hatim duasıyla taşlandıracaklar. Lütfen buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Çok muhterem büyüklerim, uzaktan, yakından gecemizi teşrif eden çok aziz misafirler. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlenizden hesapsız razı olsun. Tabii böyle bir anlamlı, manalı, bereketli, güzel bir gecede bizleri toplayan Rabbimize sonsuz, nihayetsiz, sınırsız hamd ve senalarda bulunuyor. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükür ediyor. Efendimiz, Seyyidimiz, her şeyimiz. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık olduğu şekilde sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, umuyorum ki Rabbimin razı olduğu, Resulullah'ın hoşnut olduğu, büyüklerimizin, sevdiklerimizin, bizleri, memnuniyetle ve tebessümle dinledikleri bir gece geçirdik. Vesile olan başta büyükşehir belediyemiz ve müftülüğümüze hepiniz adına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Başkanımız ben programı hayal edip böyle güzel bir mevlüt tertip edelim derken Kültür müdürü olan Hüseyin Bey kardeşimizi ve Ahmet Bey kardeşimizi bize gönderdiler. Beraber organize ettik. Müftü Efendi hocamla görüştüğümüz zaman biz de işin içinde olacağız dediler ve organizeye iştirak ettiler. Ben huzurlarınızda hem büyükşehir belediye başkanlığımıza, kültür müdürlüğümüze ve hem de müftülüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğümüzdeki genç kardeşlerim canla başla bir haftadır birçok hizmeti kusursuz ifade edebilmek için çalıştılar. Allah onlardan da razı olsun. Valimiz ve belediye başkanımız sabahleyin erken yurt dışına çıkacakları için sizlere selam bırakarak ayrıldılar. Ama bütün protokol Ankara'dan gelen Dursun hocamız, milletvekillerimiz, Değerli misafirlerimiz, özel misafirlerimiz ve sizler hepiniz, Cenab-ı Hak hepinizden sonsuz razı olsun böyle bir gecede bizi fevkalade mutlu ettiniz. Babacığım böyle programları severdi. İnşallah cennette beraber olmaya vesile olsun diye dua ediyorum. İnşallah, inşallah. Alemlerin yüce Rabbi, cennet vatanımız, aziz milletimizi iki cihanda aziz kılsın. Bu güzel programlar hep kıyamete kadar devam etsin inşallah. Sizlerden Rabbim sonsuz razı olsun. Bundan 3-4 hafta evvel kadar Acizane konuşmamda ilan ettiğim Çarşamba sohbetinde duyurduğum zaman hemen ardından hatimler gelmeye başladı. Şimdiki gelen hatimlerle birlikte 6500 civarında hatmimiz oldu. 20 milyon civarında kelimeyi tevhidimiz oldu. 10 milyona yakın salatu selam. Artık son zamanda rakamları filan tutma imkanımız olmadı. Değişik sureyi celileler, yasinler, istiğfarlar, besmele-i şerifeler ve artık o okunan, okunan hatimler, ezkar, evrat hepsi Cenab-ı Hak Hazretlerinin umuyorum ki rızasına bizleri ulaştırdı. Ve de cennet vatanımız için rahmet, bereket unsuru oldu. Öyle dedim dostlarıma. Şu güzel insanlara bakın, şu büyük insanlara bakın. Hayatlarında bizim için birer rahmet idiler. Mevla'ya kavuştular. Hala toprağımıza, gönlümüze, semamıza, dünyamıza, cennet vatanımıza ve alemi İslam'a rahmet vesilesi olmağa devam ediyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfuyla ve keremiyle ümmeti Muhammed'in evladının içerisinden nice yepyeni Tahir hocalar yetiştirsin inşallah. Bizim onlara ekmek kadar, su kadar, teneffüs ettiğimiz hava kadar ihtiyacımız var. Rabbim böyle bir şeyi konuşurken ancak şöyle diyerek Sözü tamamlayabiliyorum. Wa ma dzalik al Allahi bi aziz. Bu Allah için hiç de zor değil. Ama itiraf ediyorum, biliyorum, görüyorum yerlerini doldurmak da hiç de kolay değil. Cenab-ı Hak hazretleri ümmeti Muhammed'in evladına o şuuru, o ruhu, o mana bereketini lütfetsin inşallah. Kardeşlerim hatimler okudular. Tahmin ediyorum ki birçok hatimler belki bana ulaşmadı. Kelime-i Tevhidler ulaşmadı, salatu selamlar. Çünkü öyle duydum. Biz okuyoruz ve geçmişimize, hocamızın ruhuna hediye ediyoruz. Bütün onları da müsaadelerinizle görev telakki edip üzerime alarak okunmuş bütün Yasin-i Şerifler, Kelime-i Tevhidler vesair ezkar için hocalarımın müsaadeleriyle kısa bir hatim duası yapacağım. Bu nurlu geceyi, bu bereketli geceyi hitamul misk olsun diye alemlerin yüce Rabbine, kainatı yoktan var eden yüce kudrete dua ile, niyaz ile tamamlayacağız. Arzu ediyor ki gönlüm şöyle gönlünüzle kabeyi i Muazzama'nın huzuruna varın Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabrinin yanına cennet bahçesine oturun dualara öyle amin deyin inşallah Amin. Ağzıb Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbı Alamim. Ve salat ve selamü ala aşrîfîl murcelîn, sîyidîl awlîn ve laakhirîn, sîyidîna ve maulana Muhammed ve ala alih ve cahbîhi ajmâ'în. Allahumma Rabbana, ya Rabbana, takbül minnâ, Vebalayna ya Mawlana, İnne ka ant tabwabı Rhamim, Vehdina ve voffikna ilahı ve ilahı tariqı müstakim, Bi barakatı, xetmatı el Qur’an el Azim, Ya Rabb al-âlimin, Vağfû anna ya kârim, Vağfir lana ya ويا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور يا عزيز يا غفور احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم البعث والنشور يا رب العالمين يا ارحم الراحمين تقبل منا بحرمه ختمات القران العظيم وسائر الأذكار يا أرحم الراحمين ويا قديم الإحسان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعيون وما تخفي الصدور يا رب العالمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم أصلح أحوال أمة محمد اللهم تجاوز عنا وعن سيئات أمة محمد اللهم اجعلنا من الكاملين في أمة محمد اللهم ادفع البلايا والمصائب والفتن والظلم عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين بحرمة ختمات القرآن العظيم وسائر الأذكار يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتشريعين بشرعة رسول الله ومن المتسننين بسنن رسول الله ومن المتخلقين بأخلاق رسول الله ومن المتأدبين بآداب رسول الله ve min al-muttariqin b-tariqte Rasulullah, ve min al-nailin b-shifaat Rasulullah, ve min al-mahşurin yoma l-kiyamet fi zümre Rasulullah ﷺ. Ya Rabb al-alemin, Allahu'mm ayyid al-Islam ve al-Muslimin, Allahu'mm ancır واقتل الكفرة والفجرة والمنافقين واقهر أعدائك أعداء الدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والمرتدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واغذل من خذل المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعفة والعافية علينا وعلى جميع المؤمنين يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين بحرمة ختمات القرآن العظيم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيٌّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم يا مُفَتِّحَ الْأَذْبَابِ افتح لنا خير الباب رَبَّنَا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْ ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواًنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفواًنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بحرمة ختمات القرآن العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال اللهم يا مقلب القلوب والأبصار Thbüt kuluben a Allah Dini k ve taat k ve husn ibadet k ve xidmeti şeriat k ya Rabb alaamin ve ya arham arrahimin dualarımızı yüce dergahında kabul ile makbul ile ya Rabbi günahlarımızı af manfirate ile ya Rabbi Bizlere rahmet ve merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Lütfunla ve kereminle ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in dertlilerine devalar nasip eyle. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in yarınını bugününden daha hayırlı eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e dirlik nasip eyle, kalplerimize ülfet nasip eyle, kardeşlik duygularıyla birbirimizi sevmeyi, birbirimizi saymayı, İslam çatısının altında kardeş olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ve yavrularımızı ayırma ya Rabbi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden bizleri bütün ümmeti Muhammed'i ve yavrularımızı ayırma ya Rabbi. Elimizden tut, yüzümüzü güldür ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimize bırakma ya Rabbi. Bizi şeytana bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere ve bütün din kardeşlerimize imanı kamil nasip eyle. O imanla bizi cennete koy ya Rabbi. Ya Rabbi salih amellerle ömrümüzü geçirmeyi nasip eyle o salih amellerle cennette makamımızı Ali eyle ya Rabbi bizlere dünyada ve ahirette faideli olacak ilim nasip eyle halalından bol rızk nasip eyle Kazanç, kazançlarımızı kazandığımız servetimizi razı olduğun çizgide harcamayı bizlere nasip eyle lütfeyle ya Rabbi ya Rabbi bizi göz açıp yumuncaya kadar da olsa nefsimize bırakma Ya Rabbi şeytana bırakma Ya Rabbi Ya Rabbi cennet vatanımızı aziz milletimizi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi düşman tehlikesinden imansızlık tehlikesinden arzi ve semavi tehlikelerden, bela ve musibetlerden, çilelerden ve kederlerden özellikle cennet vatanımızı Alemi İslam'ı hatta insanlık alemini muhafaza eyle ya Kur'an'ın nurunu üzerimizde daim eyle ya Kur'an sancağını cennet vatanımızın üzerinde kıyamet sabahına kadar daim eyle ya Kur'anı Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil olanlardan, ahkam ile amil olanlardan, hikmetiyle kamil olanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Neslimizden kıyamet sabahına kadar nice Kur'an hadimleri, nice Kur'an hafızları lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, şu okunmuş olan Hakbi Şerifleri, okunan kelime-i tevhidleri, salatu selamları, sair sure-i celileleri ve getirilen bütün ezkarı cennet vatanımız için Alemi İslami için hayır unsuru kıl. Bereket vesilesi kıl. Toprağımıza Kur'an'la bereket ver. Semamıza Kur'an'la nur ihsan eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi Kur'an'ı Kerim'in nuru ile tenvir eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi Kur'an'ın nuru ile doldur ya Rabbi. Mahşer gününde... Şu güzel çatının altında topladığın gibi bizleri Kur'an'ın nurunda Resulullah'ın ham sancağının altında topla ya Rabbi Bizlere hesabı yesir ile kolay hesapla muamele ile ya Rabbi Resulümüzün şefaatiyle sıratı geçmeyi ilk girenlerle cennete girmeyi Cennette Resulullah'a komşu olmayı Ve cemalini daim görmeyi bizlere ve bütün din kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi Geçmişimizi affetle affeyle ya Rabbi Geleceğimizi rızanda kıl ya Rabbi Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in nuru ile Gönüllerimizi tenvir eyle Dünyamızı mamur eyle ya Rabbi Ya Rabbel Alemin Bu okunmuş olan hatmi şerifleri Getirilen salatu selamları Tevhid çekilen tevhidleri Okunan sair sureleri ve de bütün ezkarı başta Efendimiz, Seyyidimiz, Peygamberimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pak, mübarek ruhuna hediye eyledik acizane, vasıl eyle ve haberdar eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber An-ı Hazaratı'nın ruhlarına da hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Ashab-ı kiram efendilerimizin bütün İslam alimlerinin, şehitlerimizin, alimlerimizin, Allah dostlarının, evliyaullahın, sevdiğin ve seçtiğin kullarıyın ve bütün ümmeti Muhammedin, bütün ümmeti Muhammedin geçmişlerinin özellikle amin diyen kardeşlerimizin, bu Kur'an-ı Kerim hatimlerini okuyanların... ...vesair ezkarı dile getirenlerin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya evet. Babacığımın hocaları, Hacı Veysade hocamız, Hacı Ruh, İsa Ruhi Bolay hocamız, Hacı Haydar efendimiz, Farsça hocası Hacı Haki efendimiz, Ladikli Hacı Ahmet efendi amcamız, Mevlana'mız şemsi tebrizimiz sadretini Konevi, konevimiz cennet vatanımızı ve alemi İslamı tenvir eden bütün hak dostlarının özellikle yakında kendisini rahmeti rahmana uğurladığımız Erbakan hocamızın başbakanımızın annesi Teslim annemizin ve bilhassa şu güzel toplantıda Rabbimizin lütfuyla bizi toplayan Tahir Büyük Örükçü Hocamızın Babacığımın ve Anneciğimin Ruhlarına Bütün kardeşlerimin Geçmişlerinin ruhlarına Günümüzden Adem Aleyhisselama Kadar bütün ehli imanın ruhlarına hediye Elledik haberdar ile ve vasıl ile ya Rabbi. Bugün buraya uzaktan ve yakından Gelen kardeşlerimizin Geçmişlerini ile, Geleceklerini Rızanda kıl Bizleri elimizden tut ve iki cihanda aziz eyle. Seferlerini kolay eyle. Onlara sağlıkla, sıhhatle, afiyetle geçecek hayırlı ömür nasip beyle Gönüllerinin, ya Rabbi bu hatimleri okuyan, bu ezkarı dile getiren kardeşlerim hep bizden dua istediler. Amin diyen kardeşlerimin, onların ve bütün ümmeti Muhammed'in, Gönüllerinin hayırlı muratlarını hasıl eyle ya Rabbi. Bizim duamıza Konya'mızda ve Konya'nın dışında şayet canlı yayın devam ediyorsa, dünyanın her yerinde amin diyen kardeşlerimizin de gönüllerinin hayırlı muradatını hasıl eyle ya Rabbi. Hasıl eyle ya Rabbi. Bugüne kadar yaptığımız dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bundan sonra yapacağımız dualarımızı yüce dergahında makbul eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ın nurunda yaşat, Kur'an'ın nuru içerisinde öldür. Kabrimizi Kur'an'ın nuru ile ile, ahiretimizi Kur'an'ın nuru ile nurlandır ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kullarınızız, senden ne istenileceğini hakkıyla bilemeyebiliriz. Onun için bu muhteşem hatim duasında şu mübarek gecede, Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem neleri senden istemişse biz de onları istiyoruz makbul eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığınmışsa biz de onlardan yüce zatına sığınıyoruz cümlemizi koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ashab-ı kiram efendilerimiz başta olmak üzere İslam büyükleri Allah dostları alimler bilen insanlar güzel insanlar. Sana nasıl dualar etmişlerse, hatim dualarında sana nasıl dualarla yalvarmışlarsa, ben de kardeşlerim adına sana o dualarla iltica etmek, o dualarla yalvarmak. Ya Rabbi onlar yüzü suyu hormetine bizim dualarımızı da yüce dergahında ahseni kabul ile makbul buyur diye dua etmek istiyorum. Ne olur? Açtığımız şu günahkar ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bize lütfunla muamele ile ya Rabbi. Bize ihsanınla muamele eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette elimizden tut. Bizi yüce zatından başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Gördüğümüz nimetlerden geri koyma ya Rabbi. Cennet vatanımız ve alemi İslam'ı her şeyiyle, maddesiyle, manasıyla sana havale ediyoruz. Yarınımızı nurla, bereketle ve güzellikle doldur. Dünyamızı maddi rahmetinle bereketlendir. Gönüllerimizi manevi rahmetine gark ile ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Efendim tekrar Cenab-ı hepinizden sonsuz razı olsun diyorum. Özellikle Konya dışından gelen kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hafızlarımıza teşekkür ediyor. Allah onlardan razı olsun diyorum. İlahi okuyan kardeşlerime, kaside okuyan kardeşlerime, sunan Ali Bey kardeşime, çalışanlarımıza unutmuş olabilirim. Emeği geçen herkese tekrar tekrar Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden sonsuz razı olsun diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Cennette büyüklerimizle beraber olmak dua ve ümidiyle diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederim efendim. diye diye ruhumuzu Mevla'ya teslim etmeyi Rabbimiz mukadder olsun. İnşallah ve